Bismillahirrahmanirrahim. Kur'anımız Nasır Suresi ve Mekke'nin fethi. Mekke'nin fethiyle İslam, Arabistan'a tam hakir ergemen oldu. Önce bakalım inşallah Nasır Suresi'ne. Yani izahcadel başlayan sureye. Bu sure en son gelen sure olur sure olarak. Ayet falan geldi, en son sure bu sure geldi. Bunun bir adı da Tevdiye suresi yani veda sure anlamına geliyor bir adı da bana böyle. Böyle ambiyö burada. E İza cahe nasrullahi vel Fetu. İza geldiği zaman. İza zaman için kullanılıyor ama istikbal Geri Zaman için kullanılıyor İza. Elhamdülüyor İza cahe geldiği zaman yani vakti geldiği zaman nasrullahi Allah'ın cilişlalini Yardımının vakti geldiği zaman. Demek ki Mevlamızın Müslüme yardımı var ama vakit vermiş muhtemeler. İmtihandır, sınavdır. Peygamberler döneminde bile hemen yardım gelmez. Ki kullar Allah yolundaki sabırları ölçülür burada. Vel fethu, bir de fethin zamanı geldiği zaman, fetih. Fetih başka, işgal başa muhtemelidir. Fetih kurtarma o insanları. Ezme değil, soyma değil, kurtarmadır. Burada, vel fethu'da bir var. Yani ve fethu deyince, vel fethu. Bu ilhamda ahdi zihnidir. Yani belirliyle fethi anlamına geliyor ki Mekke'nin fethi olmuş oluyor. Ve elham buyuruyor. İşte o Allah'ın yardımın ve Mekke'nin fethi muhti zamanlar. Ve reyten insanları göreceksin. Yed hullu nefidinillah. Allah dinine girecek insanlar. Yed hullu görecekler hi dini Allah dinine. Efvacen. Gösterdim muhta. Efvacen. Efvac fevcin çoğulu. Fevc grup anlamına geliyor. Toplu olarak. Efvac o zaman ne oluyor? Çoğunun çoğulu çoğulu olmuş oluyor. Yani bu ayet önce insanlar İslam'a gelirlerdi, tekrar tekrar bir iki böyle ufak grup halinde gelirlerdi böylece. Ama Allah'ın yardımına vadi gelince Mekke fethi olduğu gün ne olacak elhamdülillah insanlar fevş fevş böyle grup grup kabile kabile İslam'a gelecek abi, bir anda böyle. fesb O halde sen Rabim tesbeyle, bihamdır Rabik'e, Rabihamdır Allah tesbeyle. Ve stafirhu, o Allah'a da istifareyle, affı dile. İnne ökânı tevab. Allah cicekler tevvatdır. Bu belge Allah tevvelere kabul eder. Bu sure gelince Hazreti Abbas hazretleri ağladı. Peygamber amcası abla, ağladı. Sordu Resulullah sadece, ya ambe niye ağlıyorsun? Dedi ki, bunda bir tevdi bir görüyor mebeda görüyor bunda bu yeter. Yani ölümün yakıllaştı anlarına geliyor dedi böyle. Ayşe'te evet. Hazreti Ayşe, Ayşe biliyor ki Resulullah sadece. Bu söylen sonra Yusen Yakûle, şunu çok söylerdi. Subhan Allah'ı bihamdi, esafû Allah'ı ötübiley. Subhan Allah'ı bihamdi, esafû Allah'ı ötübiley. Neden fesib? Subhan Allah. Bihamdi Rabbimize bi ve bihamdihi vesafûr'u esafû Demek ki bunu da okumak çok lazım muhteremler. Fetihlerin açılması için elimizin böyle. Sübhanallahi ve bihamdihi. Estağfurullah ve biley. Subhar Allah, Allah'ı tesbih etme meylamızı. Allah'ım seni tesbih tencih ederim Allah'ım. Yani sen Rabbim, her türlü doksanlıktan münezzehsin, verirsin. Yani her şeyi görür, her şeyi bilirsin, her şey için yeter. Ve seni hamd ederek tesbih ederim. Sonra, estağfurullah. Yani Rabbim, sen bu şekilde her nasıl münezzehsin, hamd Ama ben günah işledim, afım dilerim. Ve bile artık sana dönüyorum Allah'ım. Yani her türlü yoldan, sabıklıdan vazgeçtim. Günahları terk ettim. Nefsimi şeytana açtım. Ve bile Allah'ım sana dönüyorum artık böyle. Şimdi gelirim inşallah tekrar bunda döneceğim inşallah. Mekke mükerremenin Fethi, fetine. Hudeybiye'de anlaşma olmuş, Hudeybiye'de anlaşma olmuştu. On yıllık geçerli olmak üzere, karşılıklı saldırılmazlık birbirlerine anlamına. Daha başka maddeler vardı. el bu idi. Mekke ile Medine arasında birbirine saldırılmazlık anlaşması. On yıllık geçerliği. Bir de bunun dışında hangi kabile himayede ise ona saldırmayacaklar. Huza kabilesi vardı. Hudeybiye'de anlaşma imzalandığı anda bu Huza kabilesi hemen Peygamber himayesine girdi, korumasına girdi bu kabile. O dönemde küçük kabileler büyük güçlere bağlı öyle. Bir orada Beni Bekir kabilesi vardı. Belki yakınında Beni Bekir kabilesi. O da Kureyş'in hikayesinde güvencesine girdi. Ona bağlandı böyle. Yani buna göre Kureyşlerin huzaya dokunmamıza gerekiyordu. Müslümanlar Beni Bekir dokunmaması gerekiyordu. Bu anlaşmaya göre. Fakat bu Beni Bekir kabilesi aileden Huzal kabilesine baskın yaptı. Mekkelerin de yardımı ile hem kılıç silah verdiler hem insan gücüyle yardım bunlara. 20 küsur insan öldürüldü. Huzal kabilesinden 40 kişi medine geldiler. Bekir <Gülüyor> arasılırlar. Ya, Resulallah. ya Resulallah. Mekke müşriklerinin de hem silah yardımı hem de kişisel insan yardım yeri bize buna basın yaptılar, şükreti öldürürler böyle. Yani yardıma geldiler. Şimdi bunu yardım etmesi Peygamberimizin gerekiyor artık oldu. Peygamber buna söz verdi, geldi cene. Mek halkı şimdi bundan korkma başlarlar mutsuzlarlar bakın, halkı. Biliyorsunuz. Önce Bedir'de savaş oldu. Bedir'e geldiler Mekri müşrikleri. Savaş oldu. Sonra Vud harbi oldu. Ordu savaş oldu. Ve en son Hendek savaşı oldu. Hendek savaşı. Yani Müslümanların, Bedir'deki Müslümanların son imtan oldu. Hendek savaşı. Hendek kazıldı. Hendek arkasından bir savurma savaşı oldu. Oktağlanacak. Kırıksa değil Ertesi Peygamber Ali sanatetleri Mekke'yi ömrü için gitti. İşte orada Mekke'ye sokulmadı. Anlaşma yapıldı Hudeybiye'den yerde. Mekke halkı şimdi korktular. Anlaşma bozuldu diye. O zaman Mekke'nin reisi Ebu Süfyan. "Diller semedine giderler. İşte yalvar, yakar, yolunu yap. Bu anlaşmayı yenileyelim" dediler anlaşma bozuldu yeni leylem. Yani Bir saldırmazlık. Anlaşma devam etsin herhalde. Ebu Süfyan Medine'ye geldi. Evine kızı evine geldi kızı. Kim kızı Ümmü Habibe, Allahu Teala. Deygamı Zehbi'den mi, Deygamı'dan mı? Bak babası müşrik, onun başı Mekke'de. Kızı mevazetleri Habiş'te gitmişti. Korusu vardı. Koruyası ne yazık ki orada Hristiyan oldular o zaman galiba. Aldı ne papazara? Kendi içkiye verdi. Çabuk öldü, geberdi yani böyle. Mürtedlere gitti böylece. Ümre abi dininde kaldı evvel. Tek başak kaldı orada. Güvendi kendisine. Peygamber e abi gönder, abisi asamaya. Onu kendine etti Hazreti böyle. Kızın evine geldi. Tabii kızı ya, evine geldi oturacak. Peygamberimizin evinde ne vardı? Bir de Givan. Oturacak. O oturacak oldu. Kızı baba kalk dedi birden beri. Kalk baba. O oturuyor böyle dedi. Sen müşriksin, necisin dedi. Oturma öyle demektir. Çaşırdı birden beri. Allah Allah. Yani kızı oturmuyor böyle. Kim oturuyor? Resulü oturur böyle. böyle. Sen necisin, pissin dedi. Ben oturuyorum. Ebu e gitti. Ona yal buna yalvardı. Tabi bir şey alamadı. boşlandı. Gitti böylece. Arkadan Fevhasat'a sefer kararı alındı artık. Mekke'nin fethine. Tabi vakti geldi. Sa'da geldi. Allah'ın yardımını vakti geldi elhamdülillah. Mekke'nin fethi. Mekke'deki halktan daha çok büyük kabileler vardı. Otur tarafı Yemen taraflarında, aşağılarında, taife şu da burada, oralarda. Bunlar da gözü kulağı Mekke'ye bir artık savaşta. Onların inancına göre Ebrehe ordusu Mekke'ye giremedi. Hil oldu şey Mekke'ye giremedi. Tamamen hezimete ordu, Helak olduğunda bunlar. Onların görüşüne göre, yani müşrik kabilelerin görüşüne göre tabi onlar müşrikler, Peygamber'in peygamberliğine, yani onlara göre Aleyhisselam adetleri de Mekke'ye giremez, alamaz. İnancılara göre onlar böyle. Peygamber Aleyhisselam adetleri Mekke'ye ne olacak bu defa? Onda inancı bozulacak, kırılacak, İslam'a gelmelerinin yolu açılmış olacak tabi. Peygamber haber gönderdi Müslüman kabirlere. Ramazan'ın başında Medine'ye gelin toplanın diye. Ancak Aleyhisselam Hazretleri Mekke seferini gizledi ama herkese Ancak birkaç sahabeler böyle özel onların haberi vardı. Neden? Mekke'ye mükerreme haram bölgesi böyle, kutsal belde. Orada kan dökülmemesi için Peygamber'e gizledi Aleyhisselam Hazretleri. Kabrede geldiler etraftar, Müslümanlar. Tabi Medine'de olan insan muhacirini toplandılar. 10 bin kişi ilk olarak İslam'da muhtemelenler. İslam'da 10 bin kişilik bir ordu. Ama disiplin böyle. Resulullah tabi saat bir ordu böyle. Ramazan'ın 10. gününde çıkıldı Medine vereden. Mekke'ye fethi gelişti. Peygamber İslam'da daha evvelden haber gönderdi, yolu kesin diye. Yani Mekke'den insanları Medine tarafına göndermeyin, Medine'ye kadar alıkoyunurdu böyle. Haber ulaşmasın derdiden. Bir kadın vardı, adı Sare. Bu Haşim Haşimoğulları'nın kölesiydi bu kadın böyle. Az edildi, hır bırakıldı kadın. Bu onların sadakası da diye. Aç kalmış kadın... Biraz Müslüman değil. Medine'ye geldi. Peygamber'e yalvardı. Ya Muhammed, ben Mekke'de aşk kaldım. Bana bir yardım edin biraz böyle. Peygamber bu yer Sabekra'mına, buna toplandı erzak, papalandı. Bir de yükü. Bu böyle kendisine. Bu döndü gidiyor Mekke'ye. Medine'den biri bu kadar bir mektup da vermiş. Kadın mektubu vermiş. Kadına birkaç tane altın lira veriyor. Sen bu mektubu diyor. İyi yüzüne sakla. Bunu kimseye gösterme. Bunu diye Mekke'de filan filana ver. Yani haber veriyor. Asken toplandığını oraya. Bu şekilde. Kişi münafık değil ama. Elifede ama. Öyle yapmış bu kişi. Bu kadın da bunu alıyor. saçının örgüsüne saklıyor bunu. Gür saçları varmış, öbürüne saklıyor mektubu. Gitti kadın tabi. Cebrail selam geldi. Ya Muhammed dedi sallallahu Buraya gelen sareye, buna falan kişiler mektup verdi. O Mekke'e alkanı durumu bildiriyor. Şu anda falan yerde gönder adamlarını, sahabeyi. Mütabı geçler buraya. Peygamber'in üç kişi çağırdı. Hazreti Ali, Hazreti Zübeyir, Hazreti Miktab bin Esmet Hazreti. Üçüyle böyle. Büyükü ay bunları silahşırıyor bunlar. Buyurun onlara hemen acele gidin. Atta acele gidiniz. Kadın şu anda falan yerdeymiş. Orada kadını bulacaksınız. Üzerine mektup aldın, gelin buraya. Kadın dokunmaya başka olmazsa böyle. Gelirler burada kadını. Aynı kadını bulurlar. Der ki mektup var onu ver. Yok, yeminle tabi. Vallahi birileri şu yok bir derken hastalık kılıç çekti. Ne dedi? Resulullah yalan söylemez. Üzeri mektubu çıkar ver. Yoksa seni sorarız, bunu ararız. Ödürüz dediler böyle. Kadın kılıcı görünce korktu. Saçları övüsüne çıkardığı mektubu verdi. Otelenler geri getirildi. erken oldu tabi gizlice Mekke'ye yaklaştı. Dört fersah bir yer vardır. Mevruz Zahram denen bir ova. Dört Persa, Bir fersah aşağı yukarı beş kilometre. Demek ki yirmi kilometre mesafeden Mekke'ye yaklaşıldı. Ovaya adı Mevruz Zahram denen odaya ovaya karagah kuruldu böyle. Mekke'de bilmiyor buna mı böyle. Geceoğlu bu Aleyhisselam adetleri hesabına her ateş yaksın. odun da toplanan ateş yaksın böyle. Yani haber verirsin Mekke halkına. Etrafa sarıldı artık. Çok büyük bir şey böyle. Ateş yakılınca baktı Mekkeliler demek orada Mekke'den görülüyor. Obadaki ateşler görülüyor. korkunç bir ateş. Yani Tek tek ateşler almış. Ateşler her adayı sarmış. Heb-i Sübyan, o an tabi reisi, yanına iki kişi aldı. Araştırmaya çıktı böyle. O an karşısında tepe vardı. Oraya çıkıp baktı. Korktu bunlar. Orada devriyeler almış. Etrafa dolaşan devriyeler orada etrafında. Yakalılar bunu da getirdiler. Peygamber'e ohtanıyorlar. Hazreti Abbas da, Abbas da yine gelmişti orduya. Peygamber amcası Aziz Abbas. Yine orduya gelmişti. Bunu Abbas teslim etti. Sabahına getirir bunu. Ebu Süfyan'a. Peygamber'in amacı öldürmek değil muhtemelen. Yani. yani İslam'daki şeye bakın böyle. Ebu Süfyan Uğud'da başkomutan Uğud'da. 70 sahibi orada şehit oldulardı. O sebebi olduğuna böyle böyle. Hendek savaşında on bin kişi geldiler. Bütün müşrik de toplantılarına geldiler. Müslüman'a bu kadar ilet yaptılar. Öyleyken Peygamber bunu vurun kafanı demiyor. Böyle. Hatta Hazreti Ömer Dayanamal'ı görünce Ya Resulallah eziyoruz vurunun kafasını boynu mı dedi böyle. Bu şöyle yaptı böyle yaptı böyle yaptı sayı fakat Peygamberler kim beslemiyor muhteşemler? Peygamberlerin amacı bir insanı imana getirmek, onu cehennemden kurtarmak. Onların vazifesi muhteşemler. Kim beslemiyor? Şimdi sabah oldu, Hazreti aldı, getirdi. Ebu Sürat peygamber yanında. Peygamber sordu. Ya Ebu Süfyan, La ilahe illallah demenin vati gelmedi mi daha? Evlere şey düşündü. Eğer dedi Allah'tan ile olsaydı, hiç böyle olmazdı. Yani Yardımdede optayla bize böyle böyle. Evet geldi de böyle, bunu söyledi. Diyorum yine buyurdu. Peki benim Peygamber olma ana, bu İran Mahvatin gelmedi mi? Muhammed Resulullah gelmedi mi? Onu da düşündü de böyle. Derken on da söyledi Elhamdülillah. Kendinize kendilerine getirdi, Müslüman oldu. Oldu ama peygaması görüyor onun gönlündeki imanın nurunu görüyor. İmanı zayıf ama. Eğer bıraksa Mekke'ye gidip orada ordu hazırlayabilir, etraf kabilelerden toplayıp bir savaş olabilir. Gerçi fetrin vakti geldi. Tabirin zamanı geldi. fet olacak. Ama kan dökülmesi gerekir Belki amacı kan dökülmeden onun kurtarılması, Mekke'nin kurtarılması. Ve yani burada Amrisa Abbas'a amca an sen bu dedi. Ordunun geçiciye bir boğazdan geçirmiş ordu. Tepe arasından. Oraya bunu, tepeye bunu götür. Ebu Süfyan'ı orduyu görsün de karşı diğerineşe kalkmasın. Aldı amcası bunu. Götürdü o Tepeye dar böyle. Önce Halbim'in Hazretleri böyle komutan olarak geçti. akadan direlere geçti, geçtiler, geçler En son peygamdalar e böyle geçince Ebu Süfyan gözleri açılmadı Faltası değil gibi böyle. Allah Allah. Abbas Allah. Bey de, ya bu Muhammed ne zaman bu kadar orta tatlı, katattı bunlar böyle. Şaşırı tabi kendisi. Onu bıraktı. Peygamber buradaki buyurdu Ebu Süfyan'a Kimse eviniz, Kimsenin evine sığınırsa onlar güvencede. Kim meşr-i harama yani Kabe etrafındaki meşr sığınırsa onlar güvencede. Kim evine girip kapıyı kaparsa onlar dokunulmayacak. Kim silahsız olduğuna dokunulmayacak. Ebu Sefyan tabi sabah gelince halk telaşta ama şimdi Mekke halkı korku panikte. On yıl İslam'a zarar verdi bunlar böyle. Öldürürler, aslılar, işkence yaptılar bunlar bu şekilde. Birlikleri için de bir intikam savaşı dönüşmesin diye öldü ve böyle. Ebu Sivri girince girince koştular böyle. Ya, ne haber, ne haber? Öldürmüşsü dedi. Ey Beki halkı Muhammed Aleyhisselam dedi demedi. Muhammed dedi, öyle bir ordu ile geliyor ki ona karşı durulmaz böyle. Be, böyle. Öyle bir ordu böyle. Disiplinli böyle. Peygamber bağlı bir ordu be. Hem sayısal bakımında 10 bin kişi gerçi onlar toplar ordularını ama disiplin olmazdı böyle. İstenin gelme. kaçan kaçardı bu şekilde böyle. Bu orduya karşı durulmaz dedi böyle. Sakın neden buna karşı silah kullanmayınız, karşı derece kalkışmayınız ve haber verdi. Benim evime sığınan güvencede, haram işlerin mecliste sığınan güvencede, evine kapanan güvencede, silah veren güvencede buyurmuşlar gibi bu böylece. Onun eşi hanım var, Hint adın Hint eşi. Beter bir kadın muhtemelen, beter bir kadın var, kuvveti böyle, Ebru Siyah'ını döver de evlen bazen böyle. Kutu sakalından çekme başladı. Bunlar eremdidi. Öldür bunu dedi, dedi bile. Lakin sen bana bağırma. Kaş şey iş yapacağın kutalıyor ona. Tamam mı? Derken ordu Mekke'ye girmeye başladı. Üç dört koldan giriliyor böyle. Bir koldan halbuki velid. Demir bunu, Emir Ali Samadet'in emir verdi bunu Ali Samadet yeri. Şura Size saldırı olmadan. Kimse sakın dokunmayınız böyle. Eğer size saldırı olursa, silah şekli olursa, onunla tabi öndersiniz bunu. Sıkı tembiyeti bulunuyor böyle. Yani kan dökülmesi için Mekkemi Kerem'e de. velit bin Velid, o bir koldan girdi. Kuşatma altına gidecekler Mekkemi Kerem'e gidecekler. İklim'e, Ebu Ceni'in oğlu, yanında bir birkaç yıl daha, Bundan toplamışlar, beni bekliyordu adam toplamışlar, onlar buna karşı geliller, saldırılar. İki şehirde yukarı bende, İki tane şehirde var böyle. Orada, halbuki tabu bununca mevcut kaldı savaşa. Halbuki ben çok savaşçıyım ben böyle. Ve savaş kızı başardı böyle savaşını. Kızı savaşa başlardı, düşman şaşırdı böyle. Böyle yavaş yapmazdı böyle. Kız savaşa girdi, 13 tane müşrik öldürüldü. Tabi derler kaçtılar. Çekildiler. Diğer bir kollarında Hazreti Zübeyir bir Avam. Zübeyir. Peygamberimizin halasının oğlu. Peygamberimizin de bacana mıdırlar? Hazreti Esma var. Ebu kızı. Aşağı ablası oluyor. Onunla evli kendisi. Peygamberimizin de Hazreti Safiye halası vardı. Onun da oğlu. Yani hem Peygamberimizin halası oğlu hem bacak O da komutandı. O bir koldan girdi. Bir de evi Ubaide bin Cerrah Hazretleri. Başka 15'lerden böyle. Ümmeti emin olan kişi bir koldan girdi. Sıraştın'da Peygamberin bulunduğu birlik. Beş bin kişi. Ensar-ı muhacerem peygamberden geldi. Ensar-ı böyle. Ensar-ı Medine yerli halkı böyle. Muhacerem oraya gelenler böyle. Beş bin kişiye bir güçle Bey alsamıdiyetleri deve şeklinde. Nasıl deve şeklinde? O Adı Kusua dedi. Kusua, deve böyle. Melek gibi de ama Bilinçli deve böyle. Duygusal bir deve böyle. Ve onun üzerinde Aleşma'nın sırrı o gün başına siyah sarık sarı batıyan Siyah sarık sarı başlanmış böyle böyle. O şekilde fetih su okuyarak, okuyarak böyle. Fetih okur böyle mekke'ye girmek gereken. O da tabii peygamber ise insan. Alemlere müstahcen adal. Mekke'ye girerken peygamber diyor ki üç koldan Mekke'ye girilir diye böyle. Peygamber bir koldan giriyor. beş bir en seçme insan muhaciri. İslam üzü kayma bunlar 5'likçe giriyorlar. Peygamber'in hatırasına gelelim muhteremler. Mekke'de çiftlikleri, yetim olarak dünyaya geldi, çocukta yetim geçti, garip geçti, yoksul geçti. Ondan sonra peygamber oldu ama hep düşmandan, kahır, iskence, zulüm hesabına böyle. Sonra oradan kaçmaya mevru kaldı yani hicrete. Hazreti Vekir'le beraber, bir garip olarak böyle, kimsesiz böyle. Bir peygamber, etrafında, ordu mordu yok, korumak etrafında, hazır beraber, hatta Peygamber'in ayağında olan ayakkabı çok sıkıymış muhtemelen böyle, o işte, yetişeceği gece. Mübarak e ayağında sıktı, yara oldu böyle, Peygamber'in tabi Cebel'i çevreye gitti, oraya mağarada üç gün kaldı, odan garip Aleyhisselam Hazretleri çıktı. Peygamber'imiz muhara çıkıp giderken Medine Münevvere'ye bir yer var. Cuhu denen yer. Oraya gelince Peygamber döndü Mekke'ye baktı. Tabii vatanı. O büyüdüğü yer. 53 yıl kaldı böyle. 53 yıl orada kaldı. Peygamber döndü ve şey baktı. Cevabesle ayeti kerimeyi Sana Kur'an'a Allah seni döndürecek. Hem de muzaffer kumandan olarak ayeti geldi böyle. Ona teğmenin hatrada gelece, yani Medine'den nasıl Mekke nasıl çıkarıldı, nasıl garipti, yalnızdı, zavallı olarak kadar çıkarıldı, ama şimdi bir başkomutan olarak giriyor oraya. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Hazretleri karşıdan kabeye gördüğü anda tekbir getirdi. Allah ekber deyince beş bin sahabe her biri bir tek başarılı var. Allah Ekber deyince diğer sahabeler, konkollarda yani 10 bin küsür, hatta yada çoğaldı bunlar, 10 bin fazla oldu bunlar. Her bir tek bir başarılı var. Bütün sahabeler böyle. Tabii bir coşku böyle, bir barmağı osile böyle. O şeyle Allahu ekber, Allah Ekber deyince Mekidayı anket, Mekidayı alttayında. Altı böyle. Kafirler tabii artık kalpleri yukarıdan çıkıyor o durumda. Peygamber Aleyhisselam adetleri deve üzerinde secdeye kapandı. Şükürseye kapandı Aleyhisselam adetleri. Doğruca Aleyhisselam adetleri Beytullah'a yani Kabe'ye yani, yani Önce tavaf etti. Tavaf etti. Deve üzerinde Peygamber'e tavaf etti. Peygamber'e ötesi ki pisemez muhtemelde. O da var yani böyle böyle. Deve ama kusuba denen deve muhtemelde. Pişemez de böyle önce. Tertemiz deve. Özel bir elinde bir asa denek yani. böylece. Kabe üzerinde putlar vardı ve civarda 60 tane put var muhtemelen böyle putlar varmış Peygamberimiz böyle nerede put varsa böyle işaret ettiği asayla denekte put hemen yer düştü hep yer dışarı, putlar düşüyordu yeni serbest abi yeni şav deniyor böyle bir dönmeye 'deki şampiyonu döndü. Tağaffir Aleyhisselam Hazretleri. Sonra Kabe'ye girmek istedi. Girmek Kabe anahtarı Osman bin Talha'daydı. Kabe anahtarı. Onları ait böyle şey. Zemine suyu Aslı Abbas'ın üdesinde onların soyunda yani. Soyunda sayı geliyor. Soyunda. Kabe anahtarı da büyük anahtar. Topka'da var. Bir tane muhtemelen anahtarı böyle. Büyük anahtarı. Bir anahtarı da Osman bin Talha'daydı. O da müşrik ama anda. Müşrik o da. Peygamber Osman Çağrım Bakan buraya. Geldi. Bugün Peygamber Osman anahtarı bakan. Anahtarı var. İstemedi yani muhtemelen anahtarı böyle. İstemedi. Hazreti Salih bükteliğini aldı. Hazreti Salih'e bükteliğini aldı. Öyle bükteliği aldı. Onun inancına göre, inancına göre kabe ancak Osman bin Talha ve onun suyu aşabilir. Kabe kapısını inancına göre böyle açıyor. Beyhanız aldın anahtarı tabii, besmeyle kapi anahtar taktı, açtı, içeri girdi. Yanında Hazir bir Habeşi, Hazir bu taraflarda, hep yanında kalanlar Bir Uslam bin Zeyd meşhur Zeytin oğlu Uslam. Tehlem çok sevdi genç sahabe. Bir de Osman da bin Talha'da, o da geldi. İçeriye girdi, kap kapadı. Almadı hepsini. Almadı sahibi 10 bin kişiyi almadı Tehlem böyle. Tehlem de işleri bir elendi Dışarı çıkarken abla bir Ömer hadir şehirde böyle yürüyor Tehlemler. Koştu, Hazreti Bilal'a geldi. Bilal, Bilal. Hüsnü ne yaptı içeride? İkide namaz kıldı. Nerede kıldı? ...filan yerde kıldı. Dedi, yaptıranlar. Tabii, Kâbe namaz kurmak... ...her tarafa kıble. Neredeyse dönmeli. Her tarafa kıble içerisinde, ...beto içerisinde. Namaz kıldı ikilik adı böyle. Peygamber'in Samadayetleri... ...çıktı içeriden. Kâbe dışarı çıktı. Kâbe'nin eşiğine çıktı peygamber. İşte yüksek biraz böyle. Bir insan boyu, yani bir yetmiş... Santim yüksekliğinde... ...kansları kapıyı üzerine çıktı... ...üzerine eşiğine... ...halk toplanmışlar şimdi... ...Mekke halkı böyle... ...ama... ...tepsi beratı titre titriyor... Titri, bütün böyle şey... ...neye titriyorlar... E, ...biliyorlar yaptıkları zulüm işkenceyi... ...o kadar sahabelere... ...baskı, zulüm, işkence, öldürme... ...peygambze hakaretler... ...o şey yaptılar... Bir de o günün savaş koşullarında, o günün, gerçi günümüzde de aynı şey oluyor. Aynı cinayet oluyor günümüzde. Yani şey değişmiyor, kural değişmiyor. O gün tabii daha da katı kurallar vardı. O günün koşullarında, bir orada bir yerine girince, insan hepsini köleleştirir, esir eder, kırışan geçirir. Mek halkı, bundan kendi kendine kararı vermişler. Hepsinin boynun vurulması yani belli. Yattıklarına karşı olarak karışa, onlara karşı tabun ve kıyaf toplamışlar kavmin etrafında kim ağlıyor, sızlıyor, alamıyor artık böyle bir yana sarılıyorlar, boynları bir sürü sararmış, olmuşlar bir hakkında kararı bekliyorlar karışa. Teğmen çıktı, alısa madedleri kapıya mı Şey burada. La ilahe illallah Allah Sadaka vade ve nasıl abde ve zemin ahzabe vahde. Allah'ın yani, ilahı yoktur, o birdir. Vahdin yerine getirdi, kuluna yardım etti. Fendekte düşmü o tek başa hezim etti, etti. Sümme kâli ya ehli Mekke. Sarf Peygamber'e soruyor şimdi onlara. Ey Mekke halkı, benden nasıl bir muameli bir şu anda... ...benim ne yapmayı bekliyorsunuz? Bu peygamberden bu soru onlara göre bir su sörptü muhtemelen böyle. Ümit var oldu az o zaman böyle. Ya Muhammed sen gayet halimsin, kerimsin, şöylesin, Senden böyle bir şey bekleriz. Bak bu halkın senin hep akrabaların, şunların, bunların, kavmin, kabullen bu şekilde böylece. Artık yalama böyle hep iyilik çarparak böylece. Demişler, buyurdu. E ne okul ke makale ehe Yusuf. Yusuf olan peygamber kardeşim dediği gibi, diyorum böyle. Ne dedi? La tesrib aleyküm yevüm. La tesrib aleyküm dedi. La tesrib aleyküm yevüm. Allah'a hep affetsin böyle. Başına kalkmıyorum dedi böyle. Kalkmıyorum. Hepimiz dedi, külüküm tulaka. Serbestsin böyle, böyle. Hepimiz serbestsin böyle. Sorum yok, sorumlu yok, intikam almak yok, hak almak yok. Kimseye dokunmak yok. Herkesin balından, canından güvence de. Şey bu şey böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tavır ederken, muhtemelen ederken Ebu Süfyan kalbim bozmuş. Yeni Müslüman ya böyle. İl-Müslüman Peygamber tafif ediyor tabi. Ebru'sun kalbini bozmuş böyle. Şöyle bir kenardan bakıyor. Bakıyor. İçinden geçiriyor. Ben diye taife gideyim. Oradan diyor asker toplayayım. Müşrikleri toplayayım. Bunlar diyor burada tabaftayken bunlara bir hem basın yapayım bunlara. Böyle bir şeyler. Ya yani bunu yani başarıyorum diye inanıyor kendine, kendine böyle. Peygamber sonun geçerken durdu. Şöyle buyurdu. Ey Ebu Sulta, Ebu e, Süfyan işine bir kurumeti asrınlarla <gülüyor> böyle. Asker toplamına gelsem de Allah'ın yardımı vakti geldi. Allah'ın tektif vakti geldi. Dünyaya geçerse fayda etmez dedi. Gene ben muzafır olurum dedi böyle. Ona Ebu Süfyan kendimi şey getirdi. Ya Muhammed Yalnız Hak Peygamber'in inançlığına ben bir Bir de biri vardı adı kudale denen bir müşrik. Az Peygamber düşmanı düşmanıymış denemem böyle. O düşmanıymış. Bu bunu içine çindiremedi böyle. Çindiremedi. Uzun bir kamu almış. ucu keskin. Bunu saklamış. buna da tavaha girmiş. Tavap ediyor. Amacı yavaş ve Peygamber'e yavaşlık da Peygamberi vurmak muhtemelen derem böyle? Bir ara Peygamber cehenneme alısa mı zekeri? Gideni gitti. Ama işi işte Peygamber yaklaşıp suyuk Peygamberi vurma, öldürme bu şekilde. Tabii ki öldürücek ködağı olur bu şekilde. Yani şük küfür adına getiriyor bu şekilde böyle, böyle sokula sokula atıp Peygamberize baya yaklaşıcı gibi oldu böylece. Peygamber döndü şöyle arkasına sen fudale misin? Sen mi fudale misin? E fudaleyim. Peki ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ya bu şey ya Resulallah. Bir şey zikredeyim tafedeyken. Yani ne var senin koynunda? Ne varsa çıkart bakayım onu böylece. Ya Resulallah dedi. Vazgeçtim şu an İmanın tazeli muhtemelen. İmana geldi. Yani Allah'ın cilecalı Yardımı, fütuhatı, vatiye gelince bak muhterem böyle. Gelmeden bir şey olmuyor. Gelince ne kadar düşman, gücü de olsa, hile kursa, mekil yapsa, etkisi kalıyor. Erbun kolonisan evbeleşen. O gün Cuma'yı O gün Cuma'ydı böyle. Cuma ben fes alındı. Mekkemi kereme. Muhabber tabi etrafı yeğildi müşrik kabirlere. Derler ki bunlar şimdi eğer derler Muhammed dediler O'nun dini hak olmasaydı Mekke'yi fethedemez derler. Nasıl giderler Rabbim derler Allah derler Mekke'nin sahibi derler Ebrehi ordusunu mahvetti Kördusunu onu mahvederdi. Derler Mekke fethedine göre onun dini haktı derler İslam'a meyir oldu bunun üzerine. bu böyle vahşet oldu mübareşe malız ev hazır birle haberciye birle haberciye madde ezan şey adımlamış insanı birle Habeşli böyle çilekeş Allah ezar çilek yaptı lan böyle ibbalana yere sürükleden böyle ahad ahad ahad Allah bir bir diye kelam kelim var mı bakın bir alembi şekilde böyle hazır satın aldık insanı aldı ettik Yani bi yani neki mükerrede Allah dediği için bu işkence gören bir abişi bu gibi, ya birader çık Kabe üzerinden, Kabe üzerinden buradan böyle, ezakı böyle. böyle. Bir abişi mutluluklar çıktı Kabe üzerine aklına geldi. Allah dediği için o işkenceler aklına geldi muhtemelen. Aklına geldi şöyle, bir etrafa bakındı. Mekke'de bir coşku olan böyle, on bin sahabe diğer insanlar İslam meyilleri var, bir baram gibi Mekke'ye mükerreme. Artık Allah demez servet Mekke mükerreme de bu Bir nefes, derin nefes alıp başlayıp tek, ezana Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince yankı yaptı da Allah'a. Artık böyle şey ezana başlayınca muacirin olan sahabeler, yani Mekke'den giden sahabeler, ensabim yok tabi bu Medine Hakkı'nı. Mucize olan sahabeler, ki Mekke dönemi yaşayan sahabeler, bilir Habeşli gibi biri. Allah böyle deyilene başlayınca alana baş başlıyor muhteşemler. Yani Allah bugün gösterir bize deyilene. Ve Habeşli böylece ezan okuyor ve yavaş yavaş okuyor muhteşem böyle. Eşhedü <gülüyor> en la ilahe illallah derken böyle dağlar yankı yapıyor muhteşemler. Dağlar da taşlar böyle. Tabii maneviyat var orada. Yalnız bu ezandan razı olmayanlar vardı. Ezamdan. Evet. Ezan okuyor bir ağabeyi, yerinde oynuyor. Mekke'de Allah'a buna eşlik ediyorlar. Ezandan rahatsız olanlar vardı böyle. Biri de Ebu Jel'in kızı mı? Ebu Jel'in kızı var böyle. Evet. Ne dedi? Yanındaki diğerine. İyi ki daha önce öldü. Bugünleri görmedi. öyle az sayıda böyle, demek ki her zaman oluyor. Ezanlar, raz olanlar muhtemelen. Her zaman demek onlar böyle. Elhamdülillah, <gülüyor> kâbede orada Cuma namazı, cemaate kullandı muhtemelen, böyle tekbirlerle bu şekilde. Benim anasana maddederi, ondan sonra çıktı, sabah tepesine e. Tam tepesine hiç çıkmadı. Kâbe'nin üstü görecek kadar, Buna çıktı. Bu yönde kim İslam'a gelmeyi istiyorsa kendi gönülü hizansıyla zorlam olmadan gelsin der. İşte o zaman başladı Ferk çok muhtemelen başlıyor der. Effacen kelimesi orada tecelli muhtemelen böyle. Effacen ferk böyle. Koşuşacak insanlar böyle. böyle. İmanlar coştu <gülüyor> böyle İslam'a. Müşükürüm böyle. Halk değişti böyle. O havayı soluyunca Peygamberimiz o iyiliği görünce, sahabedeki o iman kuvvetini görünce, o ezan sesini duyunca, o namazı görünce, koştular böylece etrafına. Peygamberimizin eten toplandılar. Sabah etrafında, yüzler, binden, etraf girenler, hep imana gelme böyle. Toplu toplu, kelime getirmek, kelime-i şehadet. Elinden, bir elinden, öndeki birinden. Herkese kulü diye bakalım derdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. İmanlar coştu ve oldu muhtemeler. Herkese de bitti. Sıra gelip kadınlara çıkan muhtemeler. Kadınlar geldiler. Onunla Peygamber'e ziyat alınanında. Peygamber'imiz bir hırkasını çıkardı. yani Üzerine bir şey çıkardı bir ucu elinde, bir ucu, ucu önce yani, kadar elinde öyle böyle, pekala tutmadı kadar eline, bu şekilde, onlar da imana geldiler. Yani Mekke'de ancak gizli böyle imana gelmeyen çok az sayıda kaldı, böyle. çok az kasi kişi kaldı. Artık İslam İslamlaştı. <gülüyor> Yalnız bu durumdan bir de Üzülenler vardı şimdi bu durumdan. Mekke tarihi güneşli Mekke o gün böyle tarihi gün Mekke mi körmeder? Ezanlar okundu, namaz kılındı, Mekke fetulundu elhamdülillah. İslam İslamlaştı, etra kabilere gelme başladı, imana gelme başladılar. Coşku bir bayram havası böyle. Çoğu türlü herkes sevinler böyle. O tecrübe getirme, birbirini kutlama sevinde. Yalnız bundan üzülenler de vardı şimdiye. Kim? Ensar. Medine algı. Ee, üzülüyorlar şimdiler. Ne üzülüyorlar? Toplamda Mediniler kendi aralarında ah dedi, ah dedi, ah. Resulü olası mazretleri, Mekkeli. Doğru günü Mekkeli böyle, böyle. Mekke feth oldu. İslam coştu. İmana geldi herkes. Eşliğinin Resulü burada kalır. Demir gelmez Medine bize böyle. böyle, böyle. Yüzdenlere böyle Artık gözleri dolduğu, kalpleri yandı muhtememler. Mahzun oldular. O kadar hüzünsü bunlara, hüzün bunlara böyle. O da mahzunlar bunlar. Cebrah Aleyhisselam geldi. Aleyhisselam Hazretleri'ne. Yağın Muhammed Aleyhisselam. Ensar böyle düşünüp üzülüyorlar. Gidin ona teselli veren muhtememlerle. Teselli veren böylece. yanına geldi. Ensar yanına onu tabi bir görünce sevindiler ama ama daha en azından ne olacak bile değil. Yani korkuyorlar. Peygamber kalacak Mekke'de. Korkuyorlar ondan. Bu Ayşem Ya Ensar. Ben buraya kalıyorum. Üzülüyormuşsunuz. Üzülmeyin sakın böyle. Rica ettim Medine'ye. Benim hayatım orada. Mematım orada. Kablım orada olacak böyle böyle. Kablım orada olacak böyle Mekke'nin böyle. Bunun üzerine onlar coştular. Şimdi elhamdülillah Mekke'nin fethiyle elhamdülillah Aleyhisselam'ın orası da İslamlaştı muhtemelenler. Artık İslam büyük devlet haline geldi. Bundan sonra artık o an kadar da kalandı Aleyhisselam'a kaldı muhtemelenler. Tabi tekrar döndü ve hızas edildi. Medine-i geldi. Artık ondan sonra başladı fütuhata başladı muhtemelenler böyle tahta böylece Roma'ya, Şam'a oraya bu böylece kapı açıldı. Elhamdülillah. Ardından İslamlaştı. Şimdi gelin inşallah biraz bu İzaca suresine dönelim böylece. Hadis-i Şerim kaldığı bir tefsirinde şey geçiyor. Bir yanaşı da İzaca'yı nasıl olsa okursa U'tiye uh, mineral eczi kemen şeyhide mea Muhammed'in fethi Mekke'de. Bak bak ne de böyle. Bir insan İzacar Suresi okursa böyle okursa böyle ona verilir. Minel eczi ona sevap verilir ki kemen şeyhide peygamberle beraber Mekke'nin fethi bulunmuş gibi sevap ona verilir. Mekke'nin fethinde bulunmuş gibi peygamberle beraber ona sevap veriyor izahı soruşu böyle. Bunda e ilgili böyle. Bir de sorundaki tesbihatı tekrarayım inşallah. Sübhanallah biham diye. Sübhanallah bi Estağfurullah verdi beyim hocam bak. Kısacası birinin şey böyle. Sübhanallahı bi ve Estağfurullah verdi bileyim. Burada bir şey dikkatim çekiyor mu tamamlar? Vesal-i firu geliyor surebiliyorsunuz böyle. vesal geliyor böyle. Ramazan'da bazı imamlarımız tabii Ramziki aşası okuyorlar. Bu ülkemde vesal-i firu tek ruh gir böyle. Vesal-i firu hiç böyle. Fakat namazın başabını bilmiyor amca tandem. Vestavfir diyorlar yalnız böyle. Hu çıkarmadılar böyle. Hu zamirdir. Vestavfir Allah. Hu ve zamirdir, zamirdir bu. Bu, bu çıkarmadık burada. Vestavfir hu. İnnehu kâne Allah Allah'ın tevbeleri çok çok kabul ediyor. Bağışlendir Mevlam şekilde. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri de yani abileri, on kişi biliyorsunuz. Onları atmışlardı. Onlar da Mısır'a birkaç süre geldiler, son gelişlerinde, son gelişlerinde Yusuf Aleyhisselam kendini tanıttı onlara. Dedi ki hatırlıyor musunuz Yusuf ne yaptığınızı? O zaman baktılar böyle, aa! Dedi ki, e enti Yusuf, yoksa Yusuf, Yusuf sen misin? Daha böyle birkaç süre geldiler ama tabii Mısır'a sultan oldu. Ne bitti? Korktu yüzüne bakmıyor yani böyle. Onlar deyince, Yusuf'a hatırlıyor musunuz? Dediler ki, E Yusuf, Yusuf sen bir şey yoksa, Kale, en Yusuf, E bir karışmışlar böyle burada. Korkunca onlara demişti böyle, başta kalkmayacağım, Allah bağışlarsan böylece. E, Peygamberimiz de bunu söyledi onlara muhtemelen de. Dedi ki, Karın Yusuf'un dediği gibi, ben seviyorum böyle, Mekâ Kerem Beyler. La teslim aleykümün yevm. Bu maçı kalp verimdir muhteremler. Şimdi, İslam'ı günümüze muhteremler, barbara götürmen çalışanlar, İslam muhteremler. Ve bilmeden, yani İslam'ı kullanarak, yani İslamcı, şeracı diye kullananlar böyle, İslam'a zarar verenler muhteremler. Yani İslam bilmiyorlar. Peygamber Hazretleri, Mekke halkı 13 yıl, 13 üç yıl muhtemelen böyle. On yıl, o kadar işkenceye basit bir durum yaptı muhtemelen böyle. Öldürürler böyle, katil olan muhtemelen böyle. Allah'ın peygamberine o kadar hakaret etrekli ettiler. Öyleyken, Peygamber Hazretleri, Mekke'yi fethetti zamanlar, kıl dokunmak muhtemelen böyle. Arifetine bağışlarlarla böylece. Ha yani işslam işkacı değil, fetih midir? Fetih kurtarıcı böylece. Kurtarıcı böylece. Çünkü eğer bir yap kurtarılamazsa, haddi öğrenemiyor Tanrı. Haddi öğrenemiyor böyle onda. öğrenmeleri için kurtarmış oluyor. Orası kalkındırır, kalkındırıyor böyle. İşte Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar da böyle. Nereye girmişlerse o arasında sövünmediler muhtemelen böyle. Kalkın da evvel. Eserler evvel. Avrupa'da, Afrika her tarafta böyle. Osmanlıların eserleri var. Her tarafta onların eserler evvel. Kalkındırma bu şekilde böylece. İşte İslam kurtarıcı, İslam fethi eder, işgal etmişler böyle muhtemelen. Rabbim inşallah yine o günde göstereyim bizlere muhtemelenler. Tekrar İslam'ın geçmesi ne evveler. İslam Birliği'ni mühtereler e, tabii Orta Doğu'da İsrail varken bu iş on mühterem böyle İsrail vatandaşı böyle FİT'nin başı mühterem böyle Siyonizm böyle Sionizim böyle Sion da var da oraya giriyorlar Sionistebilir Sion da var böyle böyle Sionizm mühteremler böyle yani onların amacı Orta Doğu'da halkı bölme parçalamak bölme parçalamak edme savaştırmak yorulmak, Bıkını getirme, edrə açılsın mutlak. Onu içerip kapmak istiyor. İnşallah bu işinden kâr mu mutlak. İstaliyetini işler bulur, bir böyle bula cezalarını inşallah taala. Bu da Hristen ya ittifakı var şu anda dünyada. Hristiyan ya ittifakı var böyle. Aslında bu yaşayan taybeden zıp mutlak böyle böyle. Hristiyan inancına göre, ...Hristiyan inancına göre. İsa Aleyhisselam yahut öldürdü o da inançlara göre. İnançlara göre böyle. böyle i̇nce biraz ince mi böyle. Yani Hristiyan inancına göre Yahudiler, İsa Aleyhisselam'ı tuttular. Haça girdiler. İkeli bağlandı böyle, boşluğu böyle. Öldürdüler yani. Yani arada kan davası vardı muhtemelen böyle. Yani yakın bir zamana kadar arada bir kan davası vardı Yahudiler aralığında böyle şey. Ne yaptı Yahudiler muhtemelen böyle? İşte projec hali şunla bu yaptılar bu şekilde Hristiyanı kendine döndürürler. İslam düşmanlığını böyle. İslamın barbar Hristiyanı bir göstermeye kalkışırlar. Yani Hristiyan dünyasında İslam'a düşmanlıkta bunlar da böyle. Ama ne var? İcazava, icazangı verenler Hristiyan i̇şte ortasında Allah'ın yargımate geldiğini, fitratı geldiği zaman bunlar olacak mı ve olacak mı Olacak böylece İslam'a kar olacak bu İslam tekrar inşallah, hakim olacak inşallah. İllâta'l-ı Fatiha.